Ey Allahu Akbar, Şeytanı Rjeemü Sallihi Rahu'manü Rahuim. Elhamdülillah ve Rabbi Alemin, alhamd en kâtir an taib an mubarek en fih. Allah ve müsterim kardeşlerim. Biz allah Teala Hazretleri'nin kullarıyız. Yeri göğü yaratan alemlerin Rabbi Mevlamız. Bizi bu dünyaya imtihan etmek için gönderdi. Tebareke suresinde geçiyor ki niyeblüveküm eyyüküm ahsenu amela hanginiz daha güzel işler, ameller ibadetler, taatler, hayırlar yapacak bunu denemek için sınamak için imtihan için böyle gönderdiğini bildiriyor şimdi bizim bu imtihanı başarmamız lazım bu imtihandan yüz aklıyla çıkabilmemiz lazım. Allah'ın rızasını kazanabilmemiz lazım. Rahmetine nail olmamız lazım. Bunun için önümüzde bazı engeller var. Engellerden birisi şeytan. şeytan manevi bir bizim göremediğimiz bir düşman. İkinci bir düşmanımız nefsimiz. Nefsi emmare. İnen nefse le emmaretum bis sui illa ma rahimah Bu nefis insanları günahlara sürüklüyor. Allah'ın emrinden başka işleri sevdirip yaptırıyor. Hevasının, heves, hevesatının, şeyhevasının peşinde insanları sürüklüyor. Bunun ıslah edilmesi lazım. Kad efleha men zekkaha ve kad khabe eğer insan nefsini ıslah ederse felah bulacak. İslah edemezse o zaman çok düşman ve perişan olacak diye en mühim işin nefsin ıslahı olduğunu ayet-i kerimeler bize bildiriyor. Tabi ondan da önde gelen iş önce imandır. Tabi insan mümin olmazsa imana gelmezse ahirette mah olacak, ebedi cehennemde kalacak, önce iman ehli olması lazım, tamam elhamdülillah, biz Müslümanız ehli tevhidiz müminiz ve şirkten uzakız, elhamdülillah tamam, ilk önce bu lazım, insanın mümin olması lazım Allahu Teala hazretlerini de doğru bilmesi lazım yani yanlış bilirse benim inancım var dese kurtulmaz. Ben Allah'a inanıyorum dese kurtulmaz. Birçok insan var dünyada cehennemlik, kesin olarak cehennemlik, efendim net olarak cehennemlik ama diyor ki ben Allah'a inanıyorum. Amerikan dolarlarının üzerinde yazıyor ki in guard biz Allah'a tevekkül ediyoruz. Tevekkül ediyorsun ama ingad ve Biz Allah'a da tevekkül ediyoruz diyorsun ama senin tevekkül ediyorum dediğin gat dediğin ne bakalım şöyle gel bana Gel bakalım karşıma. Gel bakalım imtihanı. Sen gat dediğin zaman eee ne kastediyorsun? Bu mühim. Yani biz Allah'a inanıyoruz, güveniyoruz, tevekkül ediyoruz, dayanıyoruz. Allah'ın adına. Mesela Almanya'da gidiyorsun, seni selamlıyor. Gürüşkot diyor. Gürüşkot. Gürüşkot demek Tanrı'nın selamı. Tanrı'nın selamı üzerin olsun. Gel bakalım. Sen Tanrı'nın selamı dedin ama senin Tanrı diye inandığın ne? Gel bakalım. Önemli işte ben Tanrı diye puta inanıyorum. Hazreti İsa'ya inanıyorum. çarmaha inanıyorum. O zaman. Sen yanlış oldun. Yani senin tanrı inancın sakat. Tanrı inancın sakat olduğu için sen çok büyük tehlikedesin. Çünkü Hazreti İsa da Allah'ın bir peygamberiydi, bir kuluydu. Ona tapınılmazdı. Sen ona tapınma kalktın. onu kendine tanrı edindin. Şimdi sen müşrik oldun. Cehennemlik oldun sen şimdi. Allah da razıyetleri şirki affetmez çok büyük bir ceza ile cezalandırılacaksın, mahvolacaksın. olacaksın. Çünkü Allah'a doğru bilemedin. Amerikalı gel bakalım. Amerikalının da hali öyle. Japon gel bakalım. Japonlar dindarmış, dinsiler dindarmış. Dindar ama nasıl bir dindarlık? Öküze tapmak dindarlık mı? Güneşe tapmak dindarlık mı değil. Onun için insan mümin olacak. Bir mümin olmak yetmiyor Allah'a inancı doğru inanç olacak yanlış inanç olmayacak İnanacak, yetmez. Ben Allah'a dine inanıyorum dese, nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Gel bakalım, Allah deyince, kod deyince neyi kastediyorsun? Doğru inanacak. Efendim, inancı da kusur olmayacak. Yani itikadı sağlam olacak. İtikadı doğru olacak. Peki, itikadın dürüstlüğü herkes doğru sanıyor da bir yola öyle giriyor. İşte o... Allah Teala Hazretleri bize ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'yı göndermiş. Eski ümmetlerin yanıldığı noktaları, ayaklarının kaydığı, sapıttığı, şaşırdığı noktaları o bize bildirmiş. İnaneli bir insan la ilahe illallah dese, yani ben Tanrı'ya Allah'a inanıyorum diyorsa yetmez. Ne diyecek? Muhammedur Resulullah. Muhammed Mustafa'nın onun peygamberi olduğuna ve muhammed Mustafa'nın Allah hakkındaki doğru inancı bana öğreteceğini ben biliyorum. Diyecek. O olmadı mı? Olmaz. La ilahe illallah dese? Olmaz. muhammed Resulullah derdikçe. Çünkü Allah'ı doğru tanıyamaz. Tanıyamamışlar. Sapıtmışlar. Kendilerinin arasında yaşamış bir kimseyi put edinmişler. Şöyle birbirine çakılmış iki tane tahtanın karşısına geçinip Hac çıkartıyorlar, olmaz. Yanlış. Onun için hak yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rehberliğinde bulacak, oradan Allahü Teala Hazretlerine varsıl olacak. Onun için önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ile bağlantılarını kurması lazım. Sonra. Bak ne diyor? Tabi zaman kısa, söylenecek sözler çok. Yahudiler ve Hristiyanlar demişler ki, نَحْنُ اَبْنَا ve وَا Biz Allah'ın evlatları gibiyiz. Allah'ın sevgilileriyiz. Allah-u onlara cevaben buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kul'in küntüm tuhibbunallaha fettebi'uni yuhvekkunallaha. Eğer siz Allah'ı seviyoruz, Allah'ın sevgilisiyiz, Allah bizi seviyor gibi bir iddiadaysanız bana tabi olun. Resulullah muhammed Mustafa olarak bana tabi olun ki Allah ve sizi sevsin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri Muhammed'i Mustafa'sına tabi olmayanı sevmeyeceğini tabi olanı seveceğini bildiriyor. Binaenaleyh Resulullah'a vasıl olmak, Resulullah'a efendim bağlanmak onu sevmek, onun yolunda gitmek lazım. Nefsini de oradan doğru inancı öğrenmesi lazım nefsini de yenmesi lazım ki şeytana uymasın. Şeytanın yolundan gitmesin. Çünkü bazı insan, bazı gerçekleri biliyor da, biliyorum ama ne yapayım, tutamıyorum kendimi diyor. Şu meret sigaranın ne kadar kötü olduğunu biliyorum diyor. Bırak diyorsun sigarayı, sigara içiyor, bırak şu mereti biliyorum diyor ne kadar meret. Nefesimi kesiyor, sıhhatimi bozuyor, akciğer kanseri yapıyor, gırtlak kanseri yapıyor. Biliyorum ama bırakamıyorum diyor. Yani bilmek başka, bilini uygulamak başka. Bir şeyin iyi olduğunu bilen her bilen insan o iyi şeyi yapamıyor. Doğru sözlü olmak iyi, yalan söylememek iyi. Ama yalan söylüyor. Doğru doğru olamıyor. Doğru hareket etmek iyi. Güzel ahlaklı olmak iyi ama öyle yapamıyor. Efendim günahlara dalmamak, kimsenin hakkını yememek, kimseye zulmetmemek iyi ama diyor. Neden? Şeytana kanıyor, nefsine mağlup oluyor. Onun için bu nefsi ıslah etmek lazım. İşte Allah'ı bilmenin, Allah'ı bilmeye marifetullah derler. Nefsi ıslah etmenin, iyi kamil bir insan olup, güzel ahlaklı bir insan olup, Allah'ın sevdiği bir kul olarak yaşayıp şu imtihanı kazanabilmenin yollarını öğreten Yola ilme tasavvuf denir. Bu tasavvuf şaşırdan alınmaz, metreyle ölçülmez, kiloyla tartılmaz. Efendim fizik değil, kimya değil, edebiyat değil, tarih değil, coğrafya değil. Efendim veterinerlik değil, faydalılık, efendim doktorluk değil. Ne bu? E ayrı bir ilim. Neyi anlatıyor? Allah'ı doğru bilmeyi, doğru itikadı anlatıyor. Resulullah'a kavuşmayı sağlıyor. Allah'ın sevgisini kazanmayı sağlıyor. Nefsi ıslah etmeyi temin ediyor. Ahlakı güzelleştiriyor. İnsanı iyi bir insan yapıyor. İyi bir ömür geçirip, iyi işler yapıp Allah'ın huzuruna sevdiği bir kul olarak varmasını sağlıyor. Şimdi böyle bir ilim nedir? Bu kadar önemli bir olay önemi olan, bu kadar kıymeti olan, bu kadar kıymetli şeyleri sağlayan bilgi dalı nedir? Her müminin boynuna borç, her mümin için bir farz-ı şey ilimdir. Mutlaka bu ilmi herkesin öğrenmesi lazım. Aksakallının da, efendim, tüysüz delikanlının da, erkeğin de, kadının da, zenginin de, fakirin de, profesörün de, köylünün de herkesin bu bilgileri öğrenmesi lazım. Bu üniversitede okutulmuyor, bu mekteplerde okutulmuyor. Nerede öğreniliyor? Tasavvuf yolunda öğreniliyor. Tekke terbiyesiyle sağlanmış tarih boyunca. Yunus Emreler oradan yetişmişler. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri öyle yetişmiş. Hamidübdini Aksarayi Hazretleri öyle yetişmiş, öyle ifşaat etmiş. Hacı bayram Veli Ankara'da Akşemseddin Hazretleri'ni Eşrafoğlu Rumi Hazretlerini öyle irşad etmiş. Tarih boyunca bizim tarihimizin en büyük şahsiyetleri, en mübarek insanları, en güzel ahlaklı şahsiyetleri, memlekete ve millete ve ümmete en faydalı insanlar öyle yetişmiş. Onun için hepimizin tabi bu yoldan geçmemiz, bu nefsi terbiye etmemiz, bu marifetullahı elde etmemiz, bu güzel ahlakı kazanmamız, bu güzel amelleri işlememiz, ömrümüzü Allah'ın rızasına uygun işleri yaparak geçirmemiz, Allah'ın sevdiği bir kul olarak huzuruna varmamız gerekiyor. Onun için tasavvuf herkese lazım. Tasavvuf keyfi, ihtiyari efendim, bir yol değildir. Her müminin boynunun borcudur. Ya kendisi kendi başına yapacak, ya da yapamaz, çok zor, mümkün değil, imkansız gibi Efendim ya da tasavvufi terbiyeyi görecek. E ben kendi kendime yaparım. Sen hiç kendi kendine bir doktor olmuş adam gördün mü? Hiç gördün mü kendi kendine doktor olmuş? Kendi kendine teknik üniversiteye gitmeden mühendis olmuş bir adam gördün mü sen? Görmedim, işte onun gibi bu da kendi kendine olmaz. Bir eğitimdir. Ciddi bir eğitimdir. Yüksek bir eğitimdir. ince bir eğitimdir. Bu, bu eğitimden efendim tabi bir üstadın maiyetinde talebeliğinde geçilir. Ve o duruma öyle varılır. O bakımdan bu akşam arkadaşlarımız bizden Konya'dan geldik. Ders alacağız dediler. Ders istediler. Biz de dedik ki Fatih Camii'nde toplalım. Biz de size ders tarif edelim. Ama ders tarif ederken de Halkımızın bir kısmının da bizden bir konuşma diye beklentisi olduğundan hem dersi tarif edelim hem de bir vaaz gibi olsun diye bu açıklamayı yaptık. Şimdi beraberce bir tevbe edelim. Gene böyle açıklamalar yaparak efendim, tarifimizi tamamlayalım. İki türlü fayda hasıl olsun. Diyelim bütün günahlarımızı Allahu Teala Hazretleri affetsin diye. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfurullah estağfurullah Estağfurullah El Azim El Kerim El Lazi la ilaha illa hu El Hayy El Kayyum ve eto ileyhi Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ente khalaqtani Ve ana 'abduka Ve ana ala ahdika Ve va'dika mastata'tu erzuqni bi ter min sharri ma sana'tu Ebu Ubeydiyye'nin mecliste dediği, "Ebu Ubeyd'den bir la illa" ehl. Tasavvuf yolunun ilk adımı tevbedir İlk iş bu. Tevbe ne demek? Dönüş demek. Nereye dönmek demek? Allahu Teala Hazretlerine doğru dönmek demek. Yanlış istikameti bırakıp Allah'ın rızası tarafına dönmek demek. İlk iş tevbe Tabii bu tevbemizi nasıl ifade ediyoruz Rabbim, ben işlediğim günahları işlememeye söz verdim o yolun yanlış olduğunu anladım senin yoluna geldim beni affeyle bana yardım eyle bundan sonra senin istediği gibi istediğin gibi bir kul olmaya gayret edeceğim bana efendim tevzetini refikeyle dedi sözler söyleyerek yapıyor dönüşünü böyle ifade ediyor sözlerimiz bu bu sözlerin tabi altında yatan mana ben yanlış yolu bıraktım doğru yola yöneldim. Bundan sonra Allahu Teala Hazretlerinin sevdiği kul olarak yaşayacağım. Ömrümü öyle geçireceğim." demiş oluyoruz. İnsan böyle bir niyete sahip olduğunu, böyle bir tevbeyle tevbe etti mi buna tevbeyi nasuh derler. Çok samimi bir tevbe. Yani yalancıktan değil, laf olsun diye değil, özünde bir büyük değişiklik, candan bir değişiklik buna tevbeyi nasuh derler. İnsan tevbeyi nasuh ile tevbe edince Allah geçmiş günahlarını bağışlar hatalarını affeder. Rabbimiz bizim ve geçmiş günahlarımızı affetsin. Şimdiye kadarki ömrümüzde bir sürü hatamız, kusurumuz vardır. Bağışlasın. Bundan sonraki ömrümüzde hatalara, günahlara yanaşmadan, bulaşmadan iyi bir kul olarak yaşamamızı cümlemize nasip eylesin. Tevbe edince insan vaziyeti kurtarmış olur mu? Olmaz. Üzerinde kul hakları varsa kul hakları tevbe demekle silinmez. Onun için kum haklarını da vermek lazım. Kimsenin hakkını üzerinde bırakamak lazım. Hani mirastan veya ticaretten veya daha başka bir takım muamelelerden insan başkasının hakkı olan bir takım malları, mülkleri, paraları, imkanları haksız olarak kendi üzerine geçirmiş olabilir. Böyle bir durum varsa sahiplerine götürecek hakları verecek. Diyecek beni affet barışalım. Efendim hakkını helal et. Helalleşecek. Çünkü bu dünyada helalleşmezse ahirette bir mahakkak hasımlık olacak, dava etme olacak, Allah'ın divanında mahkeme olacaklar, mahkeme olacaklar ve mahkeme-i o zaman acısı çıkacak. Işim. Onun için bu dünyadayken meseleleri çözümlemek, halletmek daha iyidir. Helalleşirsiniz, kimsenin hakkını üzerinizde bırakmazsınız. Helalleşmekte bir hakkını helal et diyoruz. Öyle değil, yani verin neyse istediğini söyle, ödeşelim yani ahirette isteme burada iste, ödeşelim diyecek. Öylece hakları vereceksiniz bir. Sonra, kılınmamış namazlar, tutulmamış oruçlar, verilmemiş sekatlar, bunlar da olmaz Bunların da ödenmesi lazım. Kılınmamış namazlar kılınacak, tutulmamış oruçlar kaza edilecek, tutulacak verilmemiş tekerler verilecek ibadet borcu da üzerimizde kalacak bunu da sağlayıp çünkü yani Allah'ın divana divanına vardığımız zaman başımız derde girmesin diye her şeyi düşünüyoruz kul haklarından başımız derde girebilir günahlarımızdan başımız derde girebilir bilahlarımıza tövbe ediyoruz kul haklarını veriyoruz başka yapmadığımız ibadetlerden sorgu var olabilir onları da ödemeye başlıyoruz yani ahirette hiçbir problem olmasın diye şimdiden efendim tedbir alıyor. Tamam. Allah-u Teala affetsin. Efendim kul haklarından bizi kurtarsın. İbadet borçlarımıza ödemeyi nasip etsin. E bundan sonra ilk tedbir olarak size söylüyorum. Devamlı abdestli gezeceksiniz. Daima abdestli gezeceksiniz. Çünkü abdestli gezdiği zaman bir insan Himayede olur. Manevi koruma altında olur. Şeytan yanına sokulamaz. günahlara ayağa kaymaz. Kesesi bereketli olur. Zamanı bereketli olur. işi rast gider. Peygamber Efendimiz devamlı abdest, abdesti gezermiş kendisi. Devamlı. Hatta o kadar dikkatliymiş ki bu hususta. Abdesti bozduğu yer tabii uzak bir yer. Eskiden evlenmişinde böyle yüz numaralar olmazdı. Hep bahçenin öbür tarafında olurdu. Uzakta olurdu. Abdesti bozduğu yerden suyun olduğu abdest alacağı yere gelinceye kadar abdestsiz zamanım geçmesin diye tenmi abdesti alıp o yolu öyle gelirmiş. Tenmi abdestiyle. Su yok orada. Buradan su oradan suyun yanına abdest alacağı yere gelinceye kadar tenmi abdestiyle gelirmiş. Büyüklerimiz de böyle yapmışlardır. Hansını özet olarak, sonuç olarak söylüyorum. Devamlı abdestli geleceksiniz. Hep abdestli. Sonra her gün zikir vazifelerinizi yapacaksınız. Zikir neden yapıyoruz? Yani dervişlere de mahsus zikir. Öteki Müslümanlara ait bir ibadet değil mi? Bütün Müslümanlara ait bir ibadettir zikir. allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde zikretmeyi emrediyor. Ya İyihelazına, amen. Zikrullah'a, zikr ve sebbihuhu, zikreten ve asilda. Ve Rabbi'ke, ve asilda. Ve Allah'a kesiran ve zâkirat, e ad Allah'e ve Ve fil ardı, kesiran gibi. Pek çok ayet-i Allah'ı zikretmek ama çok zikretmek emrediliyor. Kesiren. Ezgürullah'a kesiren. Çok zikretmek tavsiye ediliyor. Onun için zikretmek müminlerin boynunun borcudur. Vazifesidir. Zikir çok sevaplı bir ibadettir aynı zamanda. Zikrin sevabı bire indir. Zikri kalbinin sevabı onun da 70 kaşıdı katıdır 70 binin 70 katı 4 milyon 900 bin eder o kadar sevafıdır sonra zikir çok kolaydır hiçbir ibadet bu kadar kolay değildir Allah Allah Allah işte bak kadar kolay Zikrediyorsun gayet kolay hasta insan da zikredebilir felçli insan da zikredebilir. edebilir zengin insan da zikredebilir fakir insan da zikre edebilir ne paraya bakıyor ne güce bakıyor. Ne yaşa bakıyor? Her zaman olabilen bir ibadet. Bu kadar kolay bir ibadet, bu kadar sevabı çok. Bir de çok şerefli bir ibadettir. Çok şerefli bir ibadettir, çok kıymetli bir ibadettir. Çünkü Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Fezikruni ezkürkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim." Bu çok büyük bir şereftir yani. Allah'ın kulunu zikretmesi çok büyük bir şereftir. Onun için zikrimde çok kolaydır. Çok şereflidir. Çok sevaptlıdır. Ve bütün Müslümanların hepsinin boynuna borç olan bir ibadettir. O halde bu zikir vazifesini ondan yapıyoruz. Ondan yapacağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri hadis-i ile bildirmiş. Ene celîsu men Bir kulun beni zikretsin ben onun yanında olurum. Yeni başında olurum. Onun meclisine gelirim. Onunla beraber otururum. Mânası. Evet, o bakımdan günlük zikir vazifelerimizi yapacaksınız. Zikri nasıl yapmak lazım? Ne zaman yapmak lazım? Zikri her zaman yapabilirsiniz. Zikrin bir yasak zamanı yoktur. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı kerahat vakitlerinde bile yapabilirsiniz. Güneşin doğması sırasında. Öğlen vaktinde, güneşin batması sırasında bile yapabilirsiniz. Zikirleri yapacaksınız. Nasıl yapalım? Kıbleye, akreçte olacaksınız bilir. Kıbleye dönüp oturun. Çünkü kıbleye dönüp oturmak sevaflıdır. Diz çökerek oturun. Sahabe-i kiram öyle otururlarmış. Gözlerinizi yumun. Çünkü gözünü mu insan kendisini derleyip toparlar. Aklı başka yere kaymaz. Ama böylece sakin, temiz, terhad bir yerde oturup gözlerinizi yumarsınız. Evvela 25 defa Estağfurullah çekersiniz. Bu bir 25 defa Estağfurullah. Neden? İnsan her gün bilerek, bilmeyerek nice günahlar, kusurlar işliyor. Sabah akşam hatasız, hata suçu, günah, kusur oluyor o hafında. 25 Estağfurullah ile başlıyorsunuz. Sonra bir Fatiha, 3 Kur'an'ı okuyup bunların sevabını Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize hediye edeceksiniz. Peygamber Efendimiz'den bize kadar da Ümmet-i Muhammed'in mürşidini yapmış. Gelmiş geçmiş pirlerimiz, mürşid-i kamillerimizin, evliya Allah, Allah'ın sevgili kullarının ruhlarına hediye edeceksiniz. Silsilemizin mensubu, büyüklerimizin, pirlerimizin ruhlarını hediye edeceksiniz. Ve o mübareklerin manevi yardımlarını, ümmetlerini, teveccühlerini İltifatlarını, yargımlarına talep ve niyaz edeceksiniz. Bu da tamam olduktan sonra üç şey yapacaksınız. Bir, ölümü düşünmek, rabıtayı mürşit. İki, mürşidi düşünmek, rabıtayı mürşit. Üç, mürş mürşitle iltifat bulmak, rabıtayı mürşit. Üçüncüsü, rabutayı huzur, Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek. Şimdi bunları anlatayım, zikre oturdunuz gözlerinizi yumdunuz. Evvela 25 defa estağfurullah çektiniz. Sonra bir Fatiha, üç vallahi okudunuz. Sonra rabıtayı met yapmaya başladınız. Ne yapacaksınız yani? Şöyle son zamanlarınızı efendim hasta yatakta yaptığınızı, Azrail'in karşınıza geldiğini, canınızı aldığını ondan sonra etraftakilerin ağlaşmasını, sizi hazırladıklarını tabuta koyup camiye getirip namazınızı kıldıklarını ...kabiri sana getirip kabire gömdüklerini, kabirde meleklerin gelip sorgu sual ettiğini... ...bunlara cevaplar verince kabrin güzelleştiğini, cennet bahçesi haline geldiğini... ...sonra Evliyaullah büyüklerimiz gelip sizi karşıladığını... ...sonra kıyametin koptuğu zaman herkesin kabirden nasıl kalkacağını... ...mahşer yerinde nasıl toplanacağını, nasıl mahkeme Kübra'nın kurulup insanların hesaba çekileceğini nasıl hesabın sonunda insanların efendim cennetliklerin bir tarafa, cehennemliklerin bir tarafa ayrılacağını, nasıl cennetliklerin çok mutlu olup, o ebedi saadet yoldu cennete girip, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayallere sığmayan güzelliklere sahip olacağını, nasıl bahtiyar olacağını, mutlu olacağını, ama cehenneme atılanların da nasıl cehir cehir, kütük gibi yanıp, feryadı figan edeceğini düşüneceksiniz. İşte bunları düşünmeye Rabı mert yapmak değiliz. Çünkü Peygamber Efendimiz emrediyor, ölümü çok düşünün diyor. Bunları düşünmek insanın nefsini ıslah eder, feyizini çok eder, gafletten uyanmasına sebep olur. Efendim, e, seyri sülüktür, hızlı olur. Sonunda da efendim, nefsi ıslah olur. E, çok sevaplar kazanır. Bu bir tefekkür, düşünme. Tefekkür de çok sevaplı bir ibadettir. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şeydir. Bu bir. İkinci tavsiye ettiğimiz şey rabıtayı mürşid yapacaksınız. O evliyaullah, Allah'ın sevgili kulu, büyük pirlerimiz, şeyhlerimizi böyle bizimle beraber karşınıza göz önüne getirin. Mübarek bir yerde oturmuşuz diye, siz de karşınıza oturuyorsunuz diye düşünün. Gönlünüzü gönlünüze bağlayıp gelecek olan feyiz-i ilahiye olur. İnsan böyle mürşidiyle gözünü kapatıp irtibat kurmaya alıştı mı, manevi hayatın bir takım sırlarını yapmayı öğrenir. Sonunda efendim, güzel hallere nail olur. Fenafi şeyh makamına nail olur. Fenafir resul, fenafillah fakabillah makamlarına doğru ilerler. O bakımdan rabıta Mürşid'i de güzelce yapın bizimle her nerede olursanız olsun gönlünüzden irtibatı kurun. öyle o irtibatı bir müddet devam ettirin o zaman insanın feyzi çok olur sonra üçüncü düşünce şey, buna da Rabıta-i Mürşid diyorlar ikinciye üçüncü yapacağınız şey de şöyle gözünüz kapalı kendinizi gönül aleminde Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda olduğunuzu düşünün Allah-u Teala Hazretlerinin sizi gördüğünü düşünün ve boyun büküp yalvarın. Diyin ki, Ya Rabbi biliyorum ki sen her şeyi görür bilirsin. Her yerde hazır ve nazırsın. Ben senin kulunum sen alemlerin Rabbısın. Benim sana güzel kulluk etmem lazım ama bu da kolay bir şey değil. Çok düşmanlar var, çok maniler var, çok tehlikeler var. Bana tevfikini refik eyle, bana yardım eyle beni de seni zikreden, sana şükreden kullardan eyle ya Rabbi diye dua edeceksiniz. Buna da rabıtayı huzur deniyor. Bunu da yaptıktan sonra şu zikirleri çekin. 100 defa estağfurullah. Hadis-i şerifte vardır. Estağfurullah ne demek? Affet beni Allah'ın demek. Yüz defa la ilahe illallah. Bu da hadis-i şerifte emredilmiştir. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Bu da çok kıymetli bir sözdür. Yani insanı tevhid ehli yapıyor. Allah'tan gayet ilah olmadığını insan söylemiş olduğundan cennetin anahtarıdır. La ilahe illallah çözün. Sonra bin defa Allah Allah Allah diye çekin. bu da çok sevaptır. Bir kez Allah tevze aşk ile lisan törkülür cümle günah misli azan Bin defa da bunu çekersiniz. Sonra her yüz defasında ilahi ente maksudi ve rıdake bir demeyi de unutmayın. Allah Allah demek de tamam olduktan sonra yüz defa da ı şerifi Peygamber Efendimiz'e. Bu da Kur'an-ı Kerim'de vardır. Çok sevaptır, çok faydalıdır. Yüz defada bülhüvallahu ahadi okuyun. Bu da çok sevaptır, bu da hadis-i şerifte vardır. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Bu zikirleri yapınca hepsi Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi 100 Estağfirullah, 100 La İlahe illallah, 1000 Allah Allah, Allah, 100 Salavat-ı Şerif'e, 100 Ulf-ı Ahad. Bu zikirleri yapıp bitirin, bitirince el açıp efendim dua edin Allah'a. Kendinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, Ümmet-i Muhammed'e dua edin. Çünkü başkalarına dua etmek de çok sevaplıdır. Biz de duadan unutmayın. Çünkü insanın hocasını duadan unutmaması lazım. Hocası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi ve vekili durumunda olduğundan ona bağlılığı çok kuvvetli olması lazım. Şimdi ben siz zikir telkin edeyim. Peygamber Efendimiz karşısındakileri oturtup öyle zikir telkin ettiği gibi aynı an burada tekrar edelim siz beni dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şimdi buyurun siz söyleyin. Allah şahid olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın Gözünüzü yumun İçinizden Allah temin Devam ettirin Allah mübarek etsin. İşte böyle içinizden sessizce Allah, Allah demeyi de her fırsat olan yerde yapın. Yolda, işte, gecede, gündüzde, otururken, yürürken, yatarken kalbiniz Allah desin. Her anınız sevaplı olsun, ibadetle geçmiş olsun, ahirette yüzünüz gülsün. Bizim yolumuz, yani şu bizim anlattığımız, yürüdüğümüz yol, davet ettiğimiz yol, Peygamber Efendimiz'in yoludur. Sahabe-i yoludur. Bidatlardan kaçınmak, sünnet seniyeye uymak yoludur. Onun için bidatlardan sakının, Efendimizin yolunda yürüyün, namazları evvel vaktinde kılın, farz namazlardan ayrı Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bazı namazlar var, onları da kılın. Sabah namazından sonra, işvak vaktine kadar oturup, iki rekat işvak namazı kılın öyle gitmek camiden. Bu çok sevaptır. Sabah namazının arkasından Yasinler okuyarak, Kur'anlar okuyarak, Cüzler okuyarak, dualar ederek, Evrad-ı okuyarak, zamanınızı değerlendirip bu işrak namazını kılın. Bir haç ve ömre sevabı kazanırsınız. Daha başka rızkınız bol olur. Çok başka sevaplar da kazanırsınız. Sabahla öğlenin arasında Efendimizin tavsiye ettiği bir de duha namazı vardır. Onda, 11'de on filan 12'de öğlene 45 dakika kalıncaya kadar kılınan duha namazı 4 tekat. Onu da tavsiye ediyor peygamber efendimiz. Onu da kılmaya çalışın. Akşam namazının arkasından şimdi de kıldık gördüğünüz evvabi'in namazı vardır. O da çok sevaptır. Günahların affına sebeptir. Onu da peygamber efendimiz tavsiye etmiş. Onu da kılın. Gece yatarken taze abdest alacaksınız. 4 tekat namaz kılacaksınız. Abdestle uyuyacaksınız. Bu da çok sevaptır. Bunu da kaçırmayın. Geceliğin uykudan kalkıp teheccüde abdest alıp teheccü namazı kılmaya gayret edin. Bu da çok sevaptır. Bu beş namazı hadisi şeriflerden size söylemiş oluyoruz. Bu namazları kaçırmayın. Sevaplı oruçlar da vardır. Peygamber Efendimiz pazartesi, pazartesi perşembe günleri oruç tutardı. Arabi ayların 13-14-15'inde oruç tutardı. Zilhicce'nin on gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir kurbana kadar ki ilk başında. Sonra Recep'de Şaban'da çok oruç tutardı. Şevvalin altı gün orucu vardı. Yani Ramazan'ın dışındaki zamanlarda da oruçlar tutardı Peygamber Efendimiz. O sünnet olan oruçları siz de tutun, o sevapları da kaçırmayın. O namazları kılın, o zikirleri yapın, bu oruçları tutun. Daha başka ilim öğrenin, ilim öğretin, Paranız varsa sadaka verin, hayır yapın. Efendim böyle işte camiler, çeşmeler, hayır, hasenat yapın. Sevabınız çok olsun diye her hususta sevaplı işlere gayret olun, koşturun. Günahlı işlerden kaçınmaya da çok dikkat edeceksiniz. Çünkü bir de o çok önemlidir. takva ehli olmak, müttefik kul olmak, günahlardan, haramlardan sakınmak. Allah'ın sevgisini kazanmak için şarttır. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de takva ehli olmayı da çok emrediyor ayet-i kerimelerde. Ehemmiyetine binaen çok emrediyor. Ya eyyühelecina amenüttekullah ne demek? Ey iman edenler takva ehli olun, Allah'tan korkun demek. Takvayı da şiar edinin. Her türlü haramlardan günahlardan kaçının. Gözünüz harama bakmasın. Diliniz haramı söylemesin eliniz harama uzanmasın, midenize haram lokma girmesin, ayağınız haramlara doğru yürümesin. Günahlardan, haramlardan uzak durmak çok mühim bir vazifedir. Öyle yaparsanız Allah'ın sevgili kulu olabilirsiniz. Üçüncü tavsiyem de, yani birinci tavsiyem, çeşit çeşit güzel ibadetleri yapıp sevap kazanmak. ikinci tavsiyem, günahlardan kaçınıp takva ehli olup, öylece sevap kazanmak. Üçüncü tavsiyem de ahlakınızı güzelleştirip, Allah'ın sevgisini kazanmak. Sevapları öyle kazanmak, cenneti öyle kazanmak. Allah insanı bir ibadetlerinden mükafatlandırır, bir günahlardan sakınmasından, takvasından mükafatlandırır. Bak aferin bu kulum günahlardan kaçıyor, haramlardan kaçıyor diye. Bir de huyunun güzel olmasından mükafatlandırır. Onun için huyunun güzel olmasına da dikkat edin. Kötü huylarınızı atacaksınız, vardır herkesin kötü huyu, kötü huyları atacaksınız, iyi huyları alacaksınız. Üç esası var yolumuzun, ibadetlere gayretli olmak, vilahlardan kaçınmaya, sakınmaya dikkatli olmak, ahlakı güzelleştirip kamil bir insan olmak. Evet, böylece size şeyi anlatmış olduk, tasavvuf yolunun nasıl olduğunu, bunları uygulayacaksınız işte böyle yaşayacaksınız şimdi her biriniz bir Fatiha üç kulhuvallahu külinde okunur diye yapayım Bismillahirrahmanirrahim İnnel lezîne yubâyeûneke innemâ yubâyeûnallâh yedullâhi fevkâ eydihim fe men nekesse fe innemâ yenküsü alâ nefsihi ve men elfâ bimâ âhed aleyhullâhe fe seyyûtdîhî ecren azîmâ sadakallâhu rabbunel âlâh Peygamber Efendimiz'in zamanındaki insanlar Peygamber Efendimiz'e gelip beyat ederlerdi. Beyat ederlerdi. Akabe beyatı, Şeceri, Rıdvan beyatı, efendim çeşitli zamanlarda yapılan beyatlar, topluca, fert ve tekrar tekrar yapılan beyatlar vardır. Bu beyatlarda ne olurdu? Ya Resulallah, sana tabiyiz, emrindeyiz, yolundayız, seni baş başımıza taç ettik, yolumuza rehber edindik, izindeyiz diye söylemiş olurlardı. Böyle Peygamber Efendimiz'e beyat edenlerin çok büyük sevaplar alacağını bu ayet bildiriyor. Okuduğum ayet Onun için siz de tabi bu ananeye ittiba ederek böylece Allah'ın yoluna bağlanmış oldunuz. Peygamber Efendimiz'e bağlanır gibi bağlanmış oldunuz. Tabi aslında bu bağlılık Allah'a bağlanmaktır. Allah mübarek eylesin. Feyziniz çok olsun. Allahü Teala Hazretlerinin rızkına rahmetine, rızasına nail olun. Rabbim sizi Fıratı müstakimden kaydırmasın, ayırmasın. Doğru yolda yürütsün. Tarikatın inceliklerini öğrenip kamil bir Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Gönlünüzün pasını giderip gönlünüzü pür nur eylesin. Gözünüzün perdelerini kaldırıp manevi hakikati, hayatın güzelliklerini görüp arif kullar olmanızı nasip eylesin. Ömürlerinizi Allah rızasına uygun geçirip Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Bir hürmeti esra suretin Fatiha. Kardeşlerimiz salat-ı tefriciyeler okumuşlar. Kırk bin adet Cicrar suresi okumuşlar. Bizden dualarının yapılmasını istiyorlar. Beraberce dua edelim. Rabbiyel el ilâlel vehhab Ya Rabbi, cümle ibadetlerimizi taatlerimizi kabul eyle bu ibadetlerimizi bu hayır hasenatımızı güzel davranışlarımızı rızana ermemize vesile ile, Rahmetine mazhar olmamıza vesile Bizleri Bizlere ecil-i sevabı kesirler ihsan ya. Hasıl olan ücürün mesubatı evvela Peygamber Efendimiz'e hediye vasılaydı. Sonra Peygamber Efendimiz'in alinin, ashabının etbağının ruhlarına hediyeler eyle. Onlara da vasıl Sonra cümle evliya Allah'ın Tadat ve Meşahit-i ve bu beldelerde mekhum bulunan Evliya Allah'ın, bu beldeleri tatihlerin, şehitlerin, gazi cahitlerin, cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından buralara gelip efendim şu camide toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına ve sahil ihvanımızın ruhlarına ve bu sureleri okuyup bu salatu selamları çeken kardeşlerimizin Hangi muratlarla çekmişlerse, kimlerin ruhu için okumuşlarsa onların ruhlarına vasıl eyle yarabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek ele yarabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle yarabbi. Nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle yarabbi. Azapları olanlar varsa azaplarını kaldır yarabbi. Seyyahatları olanlar varsa seyyahatlarını hasenata döndürüyor Ya Rabbi. Onları ve bizleri sevdiğin kullarından eyle Ya Rabbi. Bize sevdiğin şekilde ömür sürmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Yolunda daim zikr, arif kullarından eyle Ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp uymayı, batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip, Şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bid'atlardan, haramlardan, günahlardan bizi uzak eyle ya Rabbi. Nefse esir etme ya Rabbi. Şeytana kandırtma ya Rabbi. Fani dünyanın fani lezzetlerine aldanıp ahireti unutanlardan etme ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kulağına da dahil eyle. Rızıklarla cümlemizi merzuk eyle. Haramların her çeşitlinden mahluz eyle. Helal kazançlarımız. İraat ve hasenat yap. Sözlülü rızana uygun geçirmeyi, arkamızda hayırlı eserler bırakmayı, sadakalı icariyeler tesis edip vefatımızdan sonra da sevap kazanmaya devam etmeyi cümleyinize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi maddi, manevi, ruhi, bedeni usul ve hastalıklarımıza şifalar ihsan eder. Dertlerimize devalar nasip eyle. Bizlere ihsan ve ikram eyle, senden gayriye el açtırıp boyun büktürme, kimsenin önünde hor ve zil duruma düşürme, Ya Rabbi yolunda daim zikrinde kaim eyle, mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde Ebil hassas Çeçenistan'da, Bosna Hersek'te, Teşmir'de, Amerika'da, Amerika'da dünyanın her yerinde senin dinin için cihad eden gayret gösteren kardeşlerimizi kafirlere Galip ve mansur ve müslümanlara zulmetmiş olan kafirleri kendilerini katlarını <gülüyor> müslümanlara İsan ile yaraptı ezanların susturulduğu camilerin yıkıldığı minarelerin devrildiği diyarlara Tekrar camiler yapmayı, tekrar oralarda güldür güldür ezanlar okumayı nasip et. Elimizden nice insanların hakka erip imana gelmesin nasip eyle ya Rabbi. Bu müesseseler, ümmetin faiz. Senin dinini dünyanın her yerine yaymaya, her türlü hayırlarını. Senin lütf ister niyaz ederiz. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbina Rabbil İlhine. selamun alez mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.